Yastağa hadis, kelamullah ve hayrül hedi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umur muhtasatetha ve kullu muhtasaten bil ah, ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fi'nar. Sonra bundan. Değerli kardeşlerim, bugün 16. konu, 32. dersi inşallah göreceğiz siyer dersimizde. Geçen hafta müşriklerin Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatları hususunda şüpheler üretmeleri yani din hususunun genelinde, dinde <gülüyor> şüpheler ortaya atmaları ve ilahi vahyin de bunu bastırmaya e, bu şüpheleri ortadan kaldırmaya devam etmesi kuvvetle bastırması hususunda bir konuyu işlemiştik. Orada e, hem tarihsel nakilleri yaptık, hem de ayet ve hadisleri zikretmiştik. Şimdi onlardan alacağımız e, netice nedir, hükümler nedir, e, onları söyleyeceğiz inşallah. Birincisi, tabi söyleyeceğimiz şeylerle birlikte, geçen haftaki konuyu da tekrar bir hatırlamış olacağız. İnşallah. Birincisi, e, Allah Azze ve Celle kardeşlerim, kendisini nasıl sıfatlamış ise, aynı şekilde onu sıfatlamak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatladığı gibi yani vasfettiği gibi vasfetmek müminlere göre iman edenlere göre iman usullerinden bir usuldür yani Allah'a imandan bir parçadır Allah'a imandan bir parçadır zalimler ve zorbalar Mekke döneminde Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ve isimleri hususunda geçen hafta, geçen dersimizde söylediğimiz gibi bir takım şeyler söylüyorlardı. Bazen bu sıfatların tamamını iptal ediyorlar. Yani yok sayıyorlar. Bazen de tevil ederek, tahrif ederek yani bozara bazı şeyler söylüyorlar ki müminlerin kalplerine şüphe düşsün, imanlarına şüphe düşsün diye. Bunun için yapıyorlardı. Allah-u Teala ise Kur'an'da hem o dönemde onların e, bu şüpheleri ortaya attığı dönemde hem de e, daha sonraki dönemlerde kendisini Kur'an'da en güzel şekilde sıfatlamıştır. En güzel şekilde bize tanıtmıştır yani bizim anlayacağımız. Allah Azze ve Celle kendisini çok güzel tanıtmıştır bize. Bize düşen onu tanımak, tanıyabilmek, tanıdığımız zaman yaklaşacağız seveceğiz ve ona itaat edeceğiz. Onun için Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını, isim ve sıfatlarının geçtiği ayet ve hadisleri öğrenmeye çalışmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ayet-el Biliyorsunuz Kur'an'da en büyük ayetlerden biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ayet-el Allah Allah la ilahe illa huvel hayyul gayyum Allah kendisinden başka ilah olmayandır o kayyumdu, yani işleri idare eden, hıfz eden tutan, koruyandır diridir huvel hayyul kayyum diridir ve işleri idare edendir la ta'huzuhu, la tekhuzuhu sinetum velanehum onu ne uyuklama ne de uyuma tutar onun böyle bir şeyle alakası yok Lehuma ma fi semavat ve ma fi al Göklerdeki ve yerdeki şeyler hepsi ona aittir. Men zelledi yef'u nehu illa bi Onun izni olmaksızın katında kim şefaat edebilir ki? Hiç kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi onun izniyle şefaat ediyor. <gülüyor> Şefaatu Uzma denen hadis var. Sahih-i ve diğer hadis kitaplarında. Allah'ın izin vermesiyle o büyük şefaati gerçekleştiriyor. Onun için o izin vermeden kimse şefaat edemez ve şefaat edilecek kimselere de izin verir. Yani şunlara şefaat edilebilir diye e, izin verir. Ondan sonra onlara şefaat edilir. Yarımum ben aydihim ve ma khalfahum onların önlerindeki ve arkalarındaki şeyi bilir. Ve la yuhiyetuna ve la yuhiyetuna bişeim min almihi İlla bi maşa. Onlar yani mahlukatın hepsi bunun içerisine girer. Onun dilediği yani izin verdiği müstesna ilminden hiçbir şeyi ihata edemezler. Yani kavrayıp bilemezler. Ancak Allah'ın izin verdiği şeyler de bilebilirler. Allah da bize bazı şeylerde izin vermiş. Yani vasıflamış. Kendisini anlatmış. O kadarıyla biliriz. Daha Bizim bilmediğimiz Allah Azze ve Celle'nin kendisine kendisine az bir sürü özellikleri, bir sürü isim ve sıfatları var. Kendi katında saklamıştır. Biz hepsine gayb olarak yani bilinmeyeni olarak ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Ve seyya kürsüyüh <gülüyor> semavat ve lard. Onun kürsüsü, kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Valla ya uduhu Onları koruması gökleri ve yeri. Hıfsetmesi, koruması ona ağır gelmez. Yani onun için güç değildir. Wa huw el o yücedir azimdir. İşte bu ayetel kursuda Allahu Teala dört tane sıfat zikre ediyor. Hani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bahsediyoruz ya. Hay, diri, kayyum, idare eden her şey elinde bulundurup idare eden Ali yüce, azim, büyük. Bunlar Ali azim. Ee, ve daha başka Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, isimleri mübalağa ismiyle mübalağa sigasıyla gelmiştir Arapça'da. Yani her şeyi en iyi bilen. Onun üstünde başka bir şey yok. Yani Ali, Ali derken en yüce. Azim derken hakeza. Bunun gibi. Şura suresine bakıyoruz. Fatırı semâvâtu vel ard câle lekum min enfisikum ezvâca gökleri ve yere yaratandır ve sizin nefsinizden sizin için eşler yaratan. Ve mine'l en'ame ezvaca ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. okum fi ve onlarda o hususta sizleri çoğaltmıştır. Yani eşler hususunda sizleri çoğaltmıştır. Bu yarattığı şeyler hususunda sizleri çoğaltmış ve yaymıştır. Leise kemislihi şeyun ve huve semiul O hiçbir şeye benzemez. En iyi işiten, en iyi bilen Bu ayet kermeyi Türk Arapçasını olmasa bile Türkçesini herkesin ezberlemesi gerekir. Leise kemislihi şeyun ve O hiçbir şeye benzemez. O en iyi işiten, en iyi görendir. Neden? Çünkü Allah azze ve celle'nin sıfatları, isimleri hakkında birileri konuştuğu zaman bir benzetme yaptığı zaman bir tevil, bir tahrip yaptığı zaman bunu söylememiz gerekiyor. Ehli sünnet vel cemaatin e, isim ve sıfatlar hususunda en çok kullandığı ayetlerden bir tanesi budur. O hiçbir şeye benzemez hiçbir şeye benzemez o en iyi işiten ve görendir. Lehû makâridü's semâvâti vel ard, Ve göklerin yerin anahtarları onun elindedir. Göklerin ve yerin anahtarları onun elindedir. Hep sütür rızık hanemden yaşa Dilediğine rızkı yayar, artırır ve dilediğine dilediği içinde kısar. Yani Allah'ın dilemesindedir rızkı artırıp kısma. İnnehû bi kulli şey'in alîm. O her şeyi en iyi bilendir. Alim sıfatı geldi bakın. Bazı insanlar, bunlara profesör de deniliyor. Allah Azze ve Celle'nin alim sıfatı hakkında ileri geri konuşuyorlar. Yani her şeyi bilip bilemeyeceği hususunda dil uzatıyorlar konuşuyorlar. Allahu Teala ne diyor? İnna hu bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilen. Kul ifadesi Arapçada, an bir ifadedir. Her şey kapsar ve e, nekireye izafe ile gelmiştir. Alim sıfatı ise mübalengalı gelmiştir. Her şey istisnasız. Tabi buradan bu insanlar kaderi inkara da gidiyorlar. Kaderi inkara yöneliyorlar. Çünkü onların menhecinde kaderi yok inkar etme vardır. Kaderi yok sayma vardır. Oysa ki kader ayet ve hadisle sabittir. Kaderde dört şey esastır. Bir, alim. Yani Allah Azze ve Celle'nin bilme sıfatı. Alim derken onu kastediyoruz. Yani ilim. Allah Azze ve Celle her şeyi bilir. İlim. İki. Allah Azze ve Celle her şeyi yazmıştır. Kitabet. Her şeyi yazmıştır. Zevhû mahfuz da yazmıştır. Üç. Her şey Allah'ın dilemesindedir. O dilemeden hiçbir şey olmaz. Ve ma teşâ'ûne illâ yeşâ Allah Allah denemediği sürece siz dileyemezsiniz. Dördüncüsü ise kardeşlerim, dördüncüsü yaratmadım. Yani kader bu dört şeyin çerçevesinde cereyan eder. Allah'ın bilgisi dahilinde, bir daha söylüyorum, bilgisi dahilinde, yazgısı dahilinde meşiyeti dilemesiyle dördüncüsü de yaratmasıyla o olaylar ortaya çıkar. İşte bunların hepsi bir bütün halinde bir bütün halinde bizim inancımızı gerektiriyor. Bunları inkar ediyor insanlar. Subhanallah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu Teala'nın bundan başka bir sürü sıfatları var. Ayet ve hadiste bize anlatılıyor. Mesela Allahu Teala kendisini el sıfatıyla sıfatlıyor. Yedullah Yedullah'e fevra edihin. Allah'ın eli onların elin üzerindedir. bir başka surede bu Fetih Suresi'nde, Sat Suresi'nde, "Kale ya İblis, ma mena'aka en tescud? En tescud lima halaqtu biyadey?" Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? İki el kullanılıyor Bak, "Estekberte em kunte minel Büyüklenip kibirlendin ve yücelerden mi oldun? Diyor. Sad suresi bunu teyit eden bir hadis a.s. diyor ki sahih Müslim'de rivayet ediliyor hadis muksitler yani adil olan kimseler Rahman'ın sağ tarafında nurdan mümberler üzerindedir kıyamet günü diyor subhanallah Allah onlardan eylesin bizi tamam. Allah adaletli davrananlardan yapsın inşallah o nurdan mümberler üzerine oturalım Hadisin devamında hani de, e, Rahman'ın sağ tarafında nurdan minberler üzerinedir derken onun diyor her iki eli de Vekil her iki eli de sağdır diyor. Her iki eli de sağdır. Ve o adil davranan kimseler yani aileleri hususunda ve e, velayette bulundukları sorumlu oldukları kimseler hususunda adil davranan kimseler onun yani Rahman'ın sağ tarafındadır ve hafta sağındadır. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'nin el sıfatından bahsediliyor. Peki mahlukatın kine benzer mi? Haşa ve kella. Evet Allah Azze ve Celle'nin eli vardır ama ne meleklerin ne insanların ne cinlerin ne haşa ve kella hiçbir mahlukatın eline benzeme. Bize böyle biz böyle dediğimizde anlattığımızda bize karşı çıkıyorlarsa hemen az önceki ayet-i söyleyeceksiniz. Leysa kemnislühü şey ve huvessamiyel basıver. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir mahlukata benzemez. Ama Allahu Teala kendisi için el sıfatını ispat etmiş ayette ve hadislerde aleyhissalatü vesselam ispat etmiş. El var mı var? Ama nasıl? et, keyfiyet belirsiz. Mücelik, nasıllık belirsiz. Olduğu gibi iman edeceğiz allah Teala bizden bunu istiyor. Burası çok önemli. Bundan başka mesela yüz sıfatı var. Bir sürü sıfatlar var da birkaç tanesini inşallah zikredeceğiz. Kullü men aleyha fel Rahman suresinde her şey, onun yani yeryüzünün üzerindeki her şey yok olucudur. Ve yebgâ vechu rabbik zülcelal vel ikram Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Allah Azze ve Celle'nin yüzü var, Ama hiçbir mahlukatın yüzüne bendi. Hiçbir mahlukatın yüzüne bendi. Allah Azze ve Celle'nin nuzul sıfatı vardı. Yani iniş sıfatı vardı. Onunla ilgili hadisi hatırlayalım. Müslüm'de rivayet ediliyor hadis. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin üçte biri kaldığı zaman her gece Allah dünya semasına iner ve şöyle der hani bana dua eden yok mu duasına icabet edeyim yani kabul edeyim hani benden isteyen yok mu isteğine cevap vereyim hani benden eden bana istiğfar eden yok mu yani bağışlanma talebeden yok mu onu vereyim diyor subhanallah gecenin üçte biri çok önemli bir vakit yani seher vakti yani imsaktan bizim anlayacağımız imsaktan hemen önceki bir saat yarım saat vesaire bu zaman dilimi. Çok kıymetli. Allah Azze ve Celle o zaman dilimini değerlendirmeyi nasip etsin. Burada nida ediyor. Ya e o zaman bir kalkın şöyle pencereden dışarı perdeyi aralayıp bir bakın. O kadar sessiz. Herkes uyuyor. Hiç çıt yok. Yani binde bir, bir araba falan geçerse ama herkesin uyuduğu bir zaman. O yüzden hadis diyor ki aleyhissalatü vesselam Sübhanallah. Ve bin Niyân Ödülü cennete bir salama. Bu hadisin başı başını söyleyeyim. Efşiş salama ve et'ümu taama vesel rahme. Selamı yayın. Selamı yayın. Yemeği yedirin. Sıraya rahım yapın. Hadis hatırladığım da bu lafızlarda ve insanlar uyurken namaz kılın. Edhilü cennete. تدخل او تدخل الجنه بالسلام يعني جنته çok kıymetli vakitler Allahu Teala değerlendirmeyi nasip etsin bize ve size Allah Teala buradan e, nüzül sıfatında e, kendisi bizatihi eee nüzlettiği anlatılıyor yani geliş e, iniş daha doğrusu iniş iniş sıfatından bahsediliyor yani Allah azze ve celle'nin indi ama nasıl iniş Bu hususta hemen şunu da parantez açarak söyleyeyim. Ee, İmam İbni Teymiyye rahmetullahi aleyh bu nüzul sıfatını, in sıfatını, in sıfatını minberden kendisi aşağı inerek işte Allah böyle iner diye tefsir ettiğini söylemeleri bir iftiradır. Bu bir iftiradır İbni Teymiyye rahmetullahi aleyh. Böyle bir şey söylememiştir İbni Teymiyye hem evni temiye neyse kemis lihu şeyun ve huves semi'ul basir ayet-i bilecek. Yani o hiçbir şeye benzemez. O en iyi işiten bilendir ayet-i kerimesini bilecek. Hem de mahlukat'a benzeterek benzeterek böyle bir e, açıklama yapacak. Subhanallah. Onun inişi hiçbir şeye benzemez. Allah'ın geliş sıfatı var. Hiç kimsenin gelişine benzemez. Hiçbir mahlukatınkine benzemez. Burada kardeşlerim motomot kayba iman var. Olduğu gibi iman etmemiz gerekiyor. Bildirmemiş Allahu Teala. Yani bu husustaki keyfiyet, kendiyet, abi. bizim anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız şekilde bize kavrama gücünü vermemiş bu hususta. O zaman iman, teslim almak gerekiyor. Yine Allah Azze ve Celle'nin gadab sıfatı var. Bunları hep biliyor musunuz? Hep tevil ediyorlar irade kudret kudret diye mesela elinin kudret diye tevil ediyorlar. Ondan sonra gelişini başka emrinin gelişiyle Bizans zatının gelmesini emrinin gelişiyle tevil ediyorlar. Onun inişini başka bir şeyle tevil ediyorlar. Bir sürü teviller ve yorumlar var bu hususta. Ama ehli sünnet vel cemaat Ehli sünnet vel cemaat. Yani kim bunlar? Ee, sahabe, tabiîn, tebe tabiîn ve bunlara tabi olanlar olduğu gibi kabul ediyorum. Hiçbir değişiklik, hiçbir tahrip yapmadım. Ama hiçbir şeye de benzetmeksiz. Evet. Allah Teala'nın gazaplanması hususunda ise biliyorsunuz yine Müslüm'de bir hadis var, şefaat hadisi. Bunda insanlar artık beklemekten kurtulmak için hesap gör görmek ve beklemekten kurtulmak için peygamberlere gidiyorlar yani Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp e, aracılık etmesi için şefahçılık etmesi için hepsi de nefsin nefsin diyor bir, bir sonraki peygambere gönderiyor. Büyük peygamberlere gidiyorlar. Orada diyor ki Aleyhisselatü Vesselam işte Allah Azze ve Celle o gün öyle bir gazaplanır ki hiçbir zaman öyle gazaplanmamıştır. Bir daha da böyle gazaplanmayacaktır diyor. Demek ki Allah'ın gazaplı sıfatı var. Yani kızgınlık gaza. Peki insanın kızgınlığına asla benzemez. İnsan kızdığı zaman adaleti elden bırakır. Zalim olur. Nefsi böyle insan. Ama Allah Azze ve Celle'ye bu yaraşmaz. O asla zulmetmez, zulmedici değildir. İşte bu ve benzeri yönlerden Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hiç kimseye benzemez. hiç hiçbir mahlukatın gazaplanmasına, kızmasına benzemez. Onun her iki eli sağdır derken kardeşlerim mahlukatın sol elinde genel olarak bir zayıflık vardır. İşte bundan dolayı alimler diyorlar ki onun her iki eli sağdır. Yani onun ellerinde elinde bir mahlukatın elinde olduğu gibi eksiklik, noksansızlık, noksansızlık yoktur. Zayıflık söz konusu değildir. Evet. Güç, güç ve kuvvet bakımından aynıdır. Her iki eli de sağdır derken noksanlardan münezzeh şeklinde anlayacağız. Ama nasıl? Nasıl bir el bilmiyoruz. Olduğu gibi teslim olacağız buna. Evet. Yine bir başka sıfatı Allahu Teala'nın gülme sıfatı. Ebu Hüzeymen'in sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste, isnadı sahih bir hadiste Allahu Teala kıyamette ilkleriyle sonradan gelen insanları bir araya toplar. Ve müminler yüksek bir mekandadırlar Yüksek bir mekanda allah Teala onların yanına gelir ve onlara der ki Rabbinizi, Rabbinizi tanıyor musunuz? Der. Onlar da derler ki eğer Rabbimiz bize kendisini tanıtırsa biz anlarız, tanırız onu derler Sonra Allah Azze ve Celle onların yüzüne güler müminlerin yüzüne güler ve onlar da hemen secdeye kapanırlar diyor. Allahu akbar işte Rabbimiz Azze ve Celle'ye bakma onu görme ondan sonra onun yani cemaliyle şeref bulma lezzeti orada cennette Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin vucuhun yevme izin nadira ilâ rabbiha nadira Kıyamet suresinde o gün yüzler vardır parlak diyor. pas par böyle pas parlaktır ve onlar Rablerine bakanlar diyor. Allah Rabbimize bakmayı o şerefi bize nasip etsin inşallah. Ama kafirler göremeyecekler. Allah Azze ve Celle'yi göremeyecekler. Onlar onlara karşı Allah Azze ve Celle kendisini göstermeyecek. Evet. Evet kardeşlerim Allahu Teala'nın sıfatlarını, isimlerini hakkıyla bilip, öğrenip ona layık olduğu şekilde celaline, şanına, yüceliğine, azametine, büyüklüğüne yakışır şekilde e, iman etmek gerekiyor. Ve bu iman bizi yarın ahirette o büyük korkulardan kurtaracak inşallah. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına iman etmek imanın bir bölümüdür. Tevhidin en önemli kısımlarından biridir. Tevhid, uluhiyet, rububiyet isim ve sıfat diye üç ayrılır. Üçüncüsü de isim ve sıfat tevhididir. İnşallah bunu daha detaylı diğer derslerde göreceksiniz Allah nasip ederse. Evet. Geçen dersimizden alacağımız, çıkartacağımız, elde edeceğimiz neticelerin ikincisi nubuvete yani peygamberliğe iman etmek İslam'ın rukunlarından bir rukundu. Müşrikler o dönemde e, peygamberliği inkar etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu hususta şüpheler üretiyorlardı. Ama e, nazil olan o yüce Kur'an, vahiy, müminlerin kalplerini en böyle sağlam, <gülüyor> inandırıcı delillerle sebat ettiriyordu. Öyle bir anda geliyor ki ayetler, müminlerin kalbi sarsılmıyor safa sağlam kalıyor. O ayetlerden bir tanesi çok bu hususta ayet var da Hicir suresindeki ayetler. Ve qalu ya eyyuhel ladzi nuzla aleyhi Dediler ki ey kendisine Kur'an'ın indiği kimse. İnneke el Sen mecnunsun yani delisin. Lemma ta'tina bil Sen bize melekleri getirsen ya. İn kuntem mine sadikin. doğrulardan isen. Ve men unzilul ve mana onu nazil illa bil hak ve ma kanu biz melekleri ancak hak ile getiririz o zaman onlara mühlet de verilmezdi. Azabın geldi. Allah alem azap kastediliyor. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu la hafizun bu zikri yani bu Kur'an'ı biz indirdik elbette onun koruyucusu biziz diyor. Ve la kad min qablike fi shi'i evvelin İlk ümmetler içerisinde elbette yemin olsun ki biz peygamber gönderdik. Bak teselliye bak. Hem müminlere hem ve vesselam'a. Yemin olsun ki biz önceki e ümmetler içerisinde peygamberler gönderdik. وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ Hiçbir Resul gelmiş olmasın ki mutlaka onu yalanladılar. Yani her gelen peygamberi yalanlıyorlardı. Subhanallah kezalike neslukuhu fi kulübül mücrübin İşte böylece mücrümlerin, bu kafirlerin, müşriklerin kalbine onu yalanlamayı biz soktuk diyor. Yani alay etme işini, küfretme, yalanlama işini biz mücrümlerin kalbine böylece soktuk. Bunlar yalanlayacaklar. Hakkı böylece ve nübuvveti inkar edecekler, yalanlayacaklar. La yü'minune bihi ona iman etmezler işte evvelkilerin sünnetleri böyle geçmiştir diyor. yani evvelkiler nasıl yapıyorsa onlar da böyle yapıyorlar bu husus aleyhissalatü vesselam diyor ki Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste hiçbir Yahudi veya Hristiyan beni işitir sonra da bana iman etmeden ölürse ancak o ateşe ehl şimdi burada bir reddiye daha var Yahudilerin, Hristiyanların, Yahudi ve Hristiyanların kurtulacağını zanneden ve Yahutta onlarla ehli kitap oldukları için, la ilahe illallah dedikleri için bir olacağımızı düşünen zihniyetler veya böyle fikirler var ortalıklarda. Bu son derece yanlış bir şeydir. Birincisi şu ayet-i kerimeye terstir. İslam يَبْتَغْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِلَىٰهِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan gayri din ararsa, o ondan kabul edilmeyecek ve ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Diyor. Bu ha, bu ayetin müstağı, yani bir şahidi doğrulaycısı da işte bu hadis. Yahudilerden, Hristiyanlardan bir kişi beni işitir ve iman etmezse, ateş ehlindendir Subhanallah. Bunlar karşısında getirdikleri ayet ise iki tane Bakara ve Maide suresindeki ayetlerdir. İnnellezine kavlu innellezine amenu. İnnellezine amenu ve innellezine amenu vellezine hadu ve'n-nasara İman edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler. Yani ehli kitabın eski kimseleri ama sonradan yıldıza tapanlar diye isimlendirilir bu. Bunlardan men amine billahi vel yemil ahiri ve amine salihan. Allah'a ahiret gününde iman eden ve salih amel işleyen kimseler bunlardan. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir diyor. Bu ayetleri, iki tane bu ayetten, benzer ayetten, bunları delil getiriyorlar. Oysaki bu ayet müfessirleri söylediğine göre, az önce söylediğim, kim İslam'dan gayrı bir din ararsa ondan kabul edilmeyecektir. Ahirette de husrana uğrayanlardan olacaktır. Ayet kelimesiyle neshedilmişti. Hüküm ortadan kalkmıştı. İslam geldikten sonra onların hükmü bitmişti. Ancak bir kimseye yani farz farz edelim, düşünelim. İslam daveti hiçbir şekilde ulaşmamışsa dünyanın ücra köşesinde kendi düğünü üzere ise onun sorumluluğu, onun işe Allah'a kalmıştır. Allah Azze ve Celle bir hadiste geldiği üzere onu tekrar dört kişiyi imtihan ettiği gibi o kendisine davet gelmeyen kimseyi de imtihan edecektir. Demek istediğim kardeşlerim Hristiyanlardan, Yahudilerden, kim olursa olsun İslam daveti geldiği halde Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti peygamberle kendisine ulaştığı halde kabul etmiyorsa o ateş ehlidir. Onlarla birliktelik olamaz. O zaman imanın bir bütünü olan, bir, imanın bir parçası olan nübüvete, peygamberliğe iman etmek iman etmek düşürülmüş olur. Bertaraf edilmiş olur ki bu son derece yanlıştır. Evet. Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın emrinin ne kadar önemli olduğuna işaret eden bir ayette Nisa suretinde. bakın ne diyor orada? Fe ra rabbike fe la yarabbike la yu'minuna hatta yuhaqqimunke fi ma Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye kadar. Thumma la yajidu fi anfusuhum haracan mimma qadayta ve senin hüküm verdiğin şeylerde hiçbir kalplerinde, içlerinde bir sıkıntı duymayıncaya kadar ve teslima tam bir teslim oluncaya kadar sana iman etmiş olmazlar Gerçi, şey, Gerçek manada iman etmiş olmazlar diyor. Yani aralarında çıkan hükümlerde Resulullah aleyhissalatü vesselam hakem tayin edilecek ve veri, onun verdiği hükümde hiçbir kalpte sıkıntı olmayacak itaat edilecek ve tam bir teslimiyette teslim, teslimiyet gösterilecek. Subhanallah. Yani Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, itaat kendisine itaate bağlı Men yuti'ir Rasule, فقط itaat Allah. Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Yani bundan daha açık bir şey varabilir mi? Bunun karşısında hangi din, hangi peygamber, hangi peygamber kabul edilebilir? Evet, biz bütün peygamberleri, bütün peygamberleri seviyoruz. Bizim dinimizin, inancımızın gereği olarak onlara iman ediyoruz. Ama onların dinleri, onların kitapları son bulmuştur bizim peygamberimizin gelişiyle. Evet. Bir başka ayet kerime, فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ emrihi en تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ نَوْيُسُفِ وَهِمْ Onun emrine muhalefet edenler, karşı çıkanlar, inatlaşanlar, Subhanallah, peygamberin emrine, kendilerine bir musibetin gelmesinden sakınsınlar ve elin bir azabın kendilerinin başına gelmesinden sakınsınlar diyor. Tealahu Teala. Çok açık yani. Evet. İkincisi buydu. Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın nübüvvetine iman. Üçüncüsü kardeşlerim, geçen hafta da bahsettiğimiz gibi, geçen derste de bahsettiğimiz gibi o dönemde Mekke döneminde bu yüce vahiy Allah azze ve celle'nin ilahi emri cinleri de muhatap alıyor. Onlara da hitap ediliyor. Onlar da sorumlu tutuluyor ve onlardan salih kimseler ve şeytanlar, inatçı ve isyankar kimseler de var. Evet. Allah azze ve celle cin suresini gönderiyor, cin. Orada insanoğluna, beşere gizli kalan insan oğlunun, beşerin anlayamadığı bu cünlerle ilgili birçok şey orada haber veriliyor biliyor musun? Cin suresini okuduğumuz zaman haber veriliyor orada. Süleyman Allah. anlatıyor. iki sayfada. Onların nasıl hırsızlık yaptığını anlatılıyor semadan. Onların Allah Azze ve Celle hakkında nasıl inandıkları anlatılıyor. Bu cinler aleminden bize haber veriliyor. Biz bilmiyorduk. Bizden öncekiler de bilmiyorlardı ak ayet gelinceye kadar. Sadece önce önceki kitaplardan gelen bazı şeyler biliniyor. Onun dışında birçok şey bilinmiyor. Geçen hafta söylediğimiz gibi onlar geliyorlar Ali sinatül dinliyorlar. Peygamberimiz Ali sinatül haberi yok. Sonradan haber veriliyor. Kul uhriya ileyye enne husta'a minan min cin de ki cinlerden bir grubun beni dinlediğini bana haber verildi. Kur'an'ı dinledi haber verildi diyoruz. Kan Allah. Şimdi onlar diyorlar ki o cin suresinde ve ennahu taala ceddu rabbina mettehze sahibeten ve la Rabbimizin şanı onun e, sultanı, kudreti onun şanı çok yücedir. kıza sahibeten o hiçbir çocuk şey hiçbir eş edinmemiştir ve hiçbir çocukta edinmemiştir diyor. Evet. Cinler yani Kur'an'ı dinleyince öğreniyorlar bunun. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir eşinin olmadığı, çocuğunun olmadığı, subhanallah. Evet. Ve ennehu kâne yekûlü sefihuna adallâhi şetede. Bizim sefihlerimiz diyorlar, cinler. Yani kendilerinden beyinsiz, akılsız e, inkarcılar. Diyorlar ki sefihler e, Allah Azze ve Celle hakkında saçma saçma sözler, yakışık almaz sözler söylüyorlar. Allah Azze ve Celle hakkında ileri geri konuşuyorlar. Saçma sözler söylüyorlardı diyorlar. Önceden. Evet. Haber veriyor. Cin suresi bunlar. Ve cinler ta ki Kur'an'ın ayetleri gelinceye kadar bu iblisin iblisin doğru söylediğine inanıyorlardı. İblis hani onların başı ya iblis şeytanların başı cennetten kovulan Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasına vesile olan e, iblisin Adem oğlunu insanlığı e, kendisine ibadette küfürde, isyanda doğru yaptığına iblisin yani bu e, işleri e, doğru yaptığına inanıyorlar. Haklı olduğuna insanlığı küfre teşvik etmede haklı olduğuna inanıyorlardı Ta ki Kur'an geleneceğe kadar. Evet. Yine o suredeki ayetlerden birinde وَاَنَّهُ كَانِ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُنَ بِرِجَالٍ Minel cin İnsanlardan bir grup, cinlerden bir gruba sığınıyorlardı. Araplar da bir vadiye girdikleri zaman yani bir böyle e, tehlikeli bir bölgeye girdiklerinde hemen cinin ismini anıp onunla e, sığınıyorlardı. Yani falanca yerin vadinin e, efendisi, azizi, azizi ne sığınıyorum buranın şeylerinden diyorlar. Yani cinlere diyor. Subhanallah. Ama İslam bunların hepsini bitiriyor. Allah azze ve celle kendisine sığınılmasını istiadenin, sığınmanın kendisine yapılmasını emrediyor. O yüzden o yüzden biz euzü billahi mineşşeytanirracim. Euzü sığınıyorum demek. Mine şeytanırracim kovulmuş şeytan. Onlar ne diyorlardı? Yine bir cine yine bir şeytana sığınıyorlardı o dönemde cahiller insanlar da cinler de birbirlerinden böyle istifade etmişlerdi ve aynı zamanda bir ayet kerime daha ve onlarm zannu kema zannatum ell yabathallahu ahađa o cinler de zannediyorlardı ki sizin zannettiğiniz gibi Allahu Teala Teala hiçbir, hiçbir kimseyi elçi olarak göndermeyecek peygamber olarak göndermeyecek böyle düşünüyorlarmış ama Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an gelince onlara da elçi gelmiş oluyor burada bir başka reddiye birileri yine profesörlerden iddia ediyorlar ki e, cinlerin ayrı bir peygamberi var yahut da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlere gelmedi diyorlar. Ya onların kendilerinden bir peygamber olması lazım diyorlar. Bu batıl bir sözdür. Bu ayet-i kerime onlar reddiyedir kardeşlerim. وَاَنَّهُمْ زَنُّكَ مَنْ زَانْتُمْ اَلَّا يَبَطَ اللّٰهُ اَحَدًا Onlar zannettiler ki sizin zannettiğiniz gibi hiçbir elçi gelmeyecek, peygamber gelmeyecek diyor. Aynı zamanda cin suresinin başındaki ayet de onlara reddi edilir. قُلْ اُوهِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ سُتَمَعْ نَفَرٌ مِنَ cin." De ki bana vahiy oldu. Bana vahiy oldu ki cinlerden bir grup Kur'an'ı dinlediler. Kur'an'ı dinliyorlar. Demek ki Kur'an'ı dinlediklerine göre Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyorlar? Peygamber olarak kabul ediyorlar. Bu ayetlerden hadislerden geçen hafta söyledim. Ne yapıyordu cinler? bu habersiz Kur'anı dinledikten sonra Ukas Pana yerinde gidiyorlar haber veriyorlar sonra aradan zaman geçiyor artık cinlerden bir grup geliyor Ali ve Vesselamı götürüyorlar kendilerine e, nasihat etmesi için bu bu hadis neyi gösteriyor bize Ali Sılatü Vesselamın Muhammed sallallahu aleyhi ve sallamın onların da elçisi onların da peygamber olduğunu onların da onlar için de peygamber olduğunu gösteriyor. Onun için böyle şeyler duyarsanız, yani cinler için değil, sadece insanlar için diye bir tevil ve felsefi bir, orta, bir fikir ortaya koyanlarsa sakın inanmayın. Ve onların delil getirdikleri bir tane ayet-i kerime var. O da e, En'am suresindeki ayet kerime Ya maşere'l cinni vel insi Ya maşere'l cinni vel insi elem ye'tikum minkum ey cinler ve insanlar topluluğu size sizden bir elçi gelmedi mi derken Rusul'un minkum ifadesini esas alıyor bu inkarcı buradaki minkum cinler ve insanların ikisi, iki grubunu da kapsıyor o ise sanki şöyle anlıyor ayrı ayrı bir peygamber gelmedi mi şeklinde anlıyor tevil ediyor hem Arapçaya aykırı hem de diğer delillere aykırı bir yorum ve tercümedir bu Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlere de gelmişti. Min kum ifadesi hem cinleri hem de insanları kapsar. Min harfi ceri ise mini baziyedir bir kısım ifade eder. Kum hem cinleri ve insanları cinleri ve insanları kapsar. Yani cin ve insanların içerisinden bir peygamber. O da Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arapça kramer yönüyle ve deliller yönüyle çok sakat bir sözdür. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah u Teala o insanlara Hidayet etsin doğruyu göstersin Evet Cinler o dönemde Kur'an'ı işitiyorlar dinliyorlar ve bir kısmı e, iman ediyor cin suresindeki ayetlerde bir tanesinde ve en naminle Salihone ne ve minnane dalik bizden Salih kimseler de var Evet Aynen insanların Salihleri muttakileri muhsinleri olduğu gibi iyilik edenler olduğu gibi onlarda da var. Onlarda da facirler, zinakanlar, kâfirler, mecusuiler, ateşe tapanlar, müşrikler var. Ve kunne dunalik bunun dışında yani salih olmayan kimseler de vardır diyor. Ve kunne taraika qidada bizler böyle parça parça ayrı ayrı yollara yolları tutmuştuk diyorlar. Önceden öyleydir. İslam geldikten sonra da iman edenler var, etmeyenler var. Onlardan kardeşlerim istifade etmek ise hiçbir şekilde doğru değil. Alimlerin genelinin görüşüne göre en meşru iş, işlerde bile istifade edilemez. Kullanılamaz. Onlar ayrı bir alem, biz ayrı bir alemiz. Bizim sorumluluklarımız ayrı. insan olarak tabii ki, onlarınki ayrı. Ama ibadet noktasında, din hususunda insanlarda, cinlerde bir. Ve mâ cin vel ins illa li cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattın. Yaradılış gayesi her iki mahlukat içinde aynı. Onlardan istifade etme söz konusu değil. Onlar insanlardan yani böyle ilişkide bulunduğu yardımlaştığı kimsenin ancak ve ancak imanını, tevhidini çalanlar onun yerine batıl sözleri, şeytani şeyleri koyarlar. Tevhidin yerine batılı koyarlar kardeşlerim. O, o insanda sihirbaz, kahin olan kimseler de zannederler ki doğru yapıyorlar. Zannederler ki kendileri hak yol üzere. Subhanallah. Bırakın bu cinlerle Irt, ı, irtibata geçmeyi direkt olarak cinlerle irtibatte olan kahin ve sihirbazlara gitmek bile çok tehlikelidir. Aha hadis. İşte burada. Diyor ki: "Ali serratü Men etarrafen el kahina fessaddaka bihi <gülüyor> bima bima kim falcıya kahine kahin kim yıldız bilimcisi arraf kim fal okuyan böyle cinlerle şeytanlarla ilişkide olan insanlar onlardan huya, bilgi alan, almaya çalışan insanlar. Çoğu, bunların çoğu böyle. Çoğu da vehimlerine göre hareket ediyor. Kim bunların söylediğini doğrularsa, fakat kefere bime enzela ala Muhammed, bime uzela ala Muhammed. Muhammed'e indirilen, indirileni inkar etmiştir diyor. Subhanallah. Bir başka hadiste kim bunlara giderse, yani kim bir falcıya gider de bir şey sorarsa, kırk gün namazı kabul olmaz. Allahu akbar. Basit görmemek lazım. Yani şu eskiden e, yaşlı insanların e, kahveyi kapatıp ters çevirip ondan sonra okuması basit bir şey değil. Yani bu önemsiz gördüğümüz şeyler insanı dinden edebiliyorlar. Ben yani açığı Orada bir yol varmış. Ondan sonra sen gidecekmişsin. İleride biriyle evlenecekmişsin. Veya başına bir iş gelecekmiş. Başlıyor anlatmaya. Bu nereden haber veriyor? Gayıptan haber veriyor. Gaybi kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir sen ne diye Allah'ın işine karışıyorsun Allah Azze ve Celle'nin gaybına nasıl muttali oldun sen? veya sana bir cin gelip de bunların haber mi veriyor subhanallah işte o yüzden bunları bu yalancıları bu decenleri e, tasdik etmek onlara gitmek çok tehlikeli yani evet evet bunlardan kardeşlerim bu cinlerden salih olanlar da var bunun dışında e, kafir olanlar, müşrik olanlar da var fasık olanlar da var Allah Azze ve Celle bunlardan hakkıyla korunup sığınmayı bize nasip etsin Ayrıca bir insan eğer Allah Azze ve Celle'nin emirlerine isyan hususunda ileri giderse haddi aşarsa onu meslek haline getirirse Bakın ayette geldiği gibi وَمَنْ يَعْشُ an ذِكْرُ رَحْمَانُ نُقَيْتْ لَهُ شَيْتَانًا فَهُ لَهُ غَرِينَ Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir yakın karin yani yakın musallat ederiz Subhanallah Bu şeytan işte فَهُ لَهُ غَرِينَ O onun yakınıdır diyor İnnehum, لَيَسْتُدُونَهُمْ اَنِ السَّبِيلِ Onlar, o şeytanlar, o yakın dostlar o insanları doğru yoldan Allah'ın yoldan uzaklaştırırlar ve zannederler ki kendileri doğru yoldadır hidayet yolundadır bir de bak böyle zanneder yani kö yaptıkları kötü işi doğru olduğunu da zannediyorlar bundan daha korkunç bir şey olabilir mi bir insanın hatasını yanlış görmesinden daha tehlikeli bir şey olabilir mi o yüzden Allah azze ve celle bize hakkı hak olarak göstersin ona ittiba etmeyi nasip etsin batılı batıl olarak göstersin ondan da içtina edip sakınmayı nasip etsin bu şeytanlardan korunmanın birçok metodu var, birçok yolu var, birçok duaları var kardeşlerim. Bunları zaman zaman zikrediyoruz. Bir tane, çok basit, hepimizin bildiği bir hatırlayalım istedim. Kim evden çıkarsak, çıkarken Bismillah tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvveti illa billah derse, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, Allah'tan başka ilah yoktur, güç kuvvet onundur derse, o ona yeterlidir. O gün hidayet yol bulur, ve o gün korunur, şeytanlardan da e, muhafaza edilir diyor. Subhanallah. Bu ganimetleri bunları değerlendirmek lazım. Bunlardan gafil olmamak lazım. Dördüncüsü elde edeceğimiz derslerden, dördüncüsü kardeşlerim, kardeşlik, kardeşlik ve muhabbet, muhabbet sevgi bağlarının böyle güçlenip böyle kuvvetlenmesine ihtimam göstermek, önem vermek, özen göstermek. İlk dönemdeki insanlar işte buna çok önem veriyorlar. Bizim yapamadığımız, bizim beceremediğimiz bir şey bu. allah Teala becermeyi nasip etsin. Kardeşlik hukukunu beceremedi, beceremiyoruz biz. Allah nasip etsin inşallah. İstisnai kardeşlerim vardır mutlaka. Yani bunu beceren, gerçekleştiren ama asıl bu kardeşlik ruhu sahabeler döneminde olmuştu ve ondan sonraki dönemlerde de vardı Allah bize onu nasip etsin onun için Allah Azze ve Celle Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür onun beraberindeki kimseler işte o sahabeleri övüyor orada beraberindeki kimseler sahabeler kafirlere karşı şiddetli çetin ve kendi aralarında merhametlidir diyorlar. Allah Azze ve Celle onları vasitliyor orada. O sahabelerin, o sahabelerin konumlarını kardeşliklerini anlatıyor. Hem Tevratta hem de İncilde anlatıldığı söyleniyor O ayetlerimi ona işaret ediyor. Fetih Suresinin sonları, Sühanallah. Gerçek kardeşlik yani. Evet, onlarda fikir ayrılığı vardı, görüş ayrılığı vardı. Hangi konularda? Bazı fıkıh, fıkıh konularında ondan sonra bazı basit konularda, dünya görüşlerinde ama kardeşlikten hiçbir zaman taviz vermiyorlar. Buradaki ayrılık iman ayrılığı, iman usullerindeki itikad usullerindeki ayrılık kastedilmiyor kardeşlerim. Onda bir ayrılık yoktu zaten. Ama basit mevzularda görüş farklılıkları, karakter, mizaç farklılıkları olmasına rağmen hakiki kardeşliği gerçekleştirmişlerdir. Allah bize rene nasip etsin inşallah. <gülüyor> Bu hususta bir hadis var diyor ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü nida eder. ve der ki eynel muhabune fi celali bi celali benim celalim azametin büyüklüğüm sebebiyle birbirini sevenler nerede? Nerede bu sevgililer birbirini sevenler? O gün diyor hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı bir günde ben kendi gölgemle onları gölgelendireceğim. Diyor. Allahu akbar. Allah böyle sevgi bizlere nasip etsin. Tüm kardeşlerim. Birbirimizi Allah için sevelim. Allah'ın büyüklüğü için sevelim. O zaman işte hatalarımızı değil iyi yönlerimizi görürüz. Evet hataları göreceğiz, düzeltmeye çalışacağız. Ama kardeşlik ruhu ön planda olduğu zaman iyi yönlerimizi göreceğiz. Olumlu yönlerimizi göreceğiz allah Teala böyle olmayı nasip etsin. Allah için sevenlerden eylesin. Sonuncusu, burada da son e, hükümde verilmek istenen, kardeşlerim, yazarım vermek istediği özetle, vakiyayı, e, yani günümüz olaylarına hakim olmak, onu anlamak, kavramaya çalışmaktır diyor. En son geçen derste bir hadis söylemiştik. Ebu Bekir radıyallahu an. bu Farisilerin Rumlara galip gelmesi neticesinde müşriklerle bahse giriyor. Bahis olayının, kumar olayının yasaklanmasından önce bahsin. Ondan sonra ayetler geliyor, Rum suresindeki ayetler ve yakın bir zamanda önce Farisiler, yani İranlılar, Rumlulara galip gelince, Rumlular da ehli kitap yani Müslümanlar üzülüyorlar müşrikler de Farisilerden yana oluyor seviniyorlar. Sonra da ayetler geliyor. Birkaç sene içerisinde Rumluların galip geleceğini haber veriyor. Ve öyle de oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anh bu müşriklerle bahse giriyor ve neticede Allah Azze ve Celle'nin sözü ve Ebu sözü doğrulanmış oluyor. Bunun neticesinde de ne oluyor? Birçok insan Müslüman oluyor. Yani etraftaki olayları takip etmek gerekir diyor yazar. Müellifimiz, e, kitabını takip ettiğimiz kimse. Müslüman diyor, kısacası, tarih e, okurken, ondan sonra tarihsel olayları incelerken, onların içerisinde böyle onlarla avunmaz. Onları böyle e, okuyarak, ondan sonra onları dillendirerek e, yaşayıp böyle kuruntularla geçirmez vaktini diyor. Evet, tarih okunmalı, Onlardan ders alınmalı ve günümüze nasıl aktarabiliriz, nasıl böyle onlardan e, ibret alırız ve aynı hataları nasıl yapmayız buna bakılmalıdır demek istiyor. Yani Müslüman e, güncel olaylara vakıf olacak, tarihten ders alacak ve e, dini için gayret edecek. İmkani nispetinde güç hazırlayacak. Allah Azze ve Celle öyle diyor. Enfa suresinde. Ve a'iddu lehum mesletâtum min kuvvet. Onlardan, onlar için, yani kafirler için, gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Tabi bu, belirli bir güç, belirli bir otorite, belirli bir e, kurumla olacak bir şey. Asıl güç hazırlama olay. Ama burada bizim, e, Müslümanların dışındaki insanların, gayrimüslimlerin ee, başka milletlerin fikirlerini az çok bilmek onların İslam'a karşı düşmanlıklarını sezinlemeye çalışmak oyunlarını sezinlemeye çalışmak ve dinimiz hususunda da güçlü olmamız gerekiyor. Herkes bunu yapamayabilir ama yapan insanlar aktarırlar. Şunu da ilave edeyim son olarak zamanını bu siyasi e, olaylara ayıran, tarihsel olaylara ayıran, ondan sonra onların yorumlarına ayıran Gazeteyle, yorumlarla, ondan sonra internetle geçiren insanlar iyi iş yaptıklarını zannetmesinler. Yani zamanın tamamını böyle geçiren insanlar. Ya önce sen Allah Azze ve Celle'ye ibadetle sorumlusun. Evet bunları öğrenmek, bunlardan bilgi sahibi olmak, bunlar hakkında bir şeyler edinmek güzel bir şey. Ama zamanı tamamen vermeyeceksin. Önce ibadetlerini hakkıyla yerine getireceksin. Kalan zamanda bunları öğrenmeye çalışacaksın. İstenilen bu. allah Teala hakkıyla vaktini değerlendiren, olaylardan e, hakkıyla ibret alabilen, tarihi hakkıyla değerlendirip ona göre e, yönlenen, ona göre kendisine bir yol çizen ve dinini en güzel şekilde öğrenip yaşayan kullarından eylesin. Bizleri yarın Ahirette kendi cemalini, vecihini, yüzünü görenlerden, nurdan minberler üzerinde o yüksek makamlar mekanlarda ve makamlarda oturanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle kardeşliğimizi, buradaki şu meclistekilerin ve bunun dışındaki tüm müminlerin, tüm Müslümanların kardeşliğini pekiştirsin. İlk Müslümanların içerisinde olan kardeşlik ruhunu bizlere nasip etsin. Subhanike Allahumma ve bihamdik ashhadu an la ilaha illa ente astagfiruke wa